Veciz Sözler Allah de ötesini bırak Çekil aradan girsin yaradan Derdi dünya olanın dünya kadar derdi vardır Edeb yahu ...küllün nâsi alâ şâkileti... ...ferabbukum âlemu bimen hüve ehdâsı Herkes kendi tîneti, karakteri üzerine hareket eder. Kimin daha doğru yolda olduğunu elbette Rabbin bilir. Gördüm açılırken bu seher gonca-yihâre... Sordum ola, bu cevru cefa, bülbülü zare. Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare. Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbül. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, Fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler, sonra kalan malını bölecekler, hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler. Kibir bele bağlanan taş gibidir, onun da ne yüzülür ne de uçulur. Yanmak var, yanmak var, odun yanınca kül olur, adam yanınca kul olur. Aşka uçarsan kanatların yanar, aşka uçmazsan kanat neye yarar, aşka varınca kanadı kim arar? İlahi büyüksün, büyüksün, büyük. Büyüklük yanında kalı pek küçük. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Sen doğru yolda ol, Allah seni utandırmayacaktır. Bir günah eden kişiye bin gün ah etmek düşer. Bin günah ettim ilahi, bir gün ahım yok benim. Kıl tevbe atına gözler kapanmadan, Vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan, Ölmeden önce günahlarına tevbe et, defterin kapanmadan önce hesabını gör. Evet Osmanlı'da yaşı 63'ü geçen ihtiyarlara, yaşları sorulduğunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama edeb, tazim ve hürmetlerinden dolayı Yaşlarını peygamberin yaşından daha yukarı söylemeyi ağır sayarlar. Ve haddi aştık evlat diye cevap verirlerdi. Şeriatta şu senindir bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatta ne senindir Ne benim. Senlik de yok, benlik de bizde. Zerrat-ı bir tek denizde. Bizde senlik, benlik kavgası yoktur. Hepimiz aynı denizde birer damlayız. Gönül ne gök, ne ela, ne lacivert arıyor. Ah bu gönül! Bu gönül kendine dert arıyor. Gamzelendi gönül yine devası ahtır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Aklı aydınlatan fen ilimleridir. Kalbi aydınlatan... ...din ilimleridir. İkisinin birleşmesiyle... ...hakikat ortaya çıkar. Çaresizseniz... ...çaresizsiniz. Ya olduğun gibi görün... ...ya da... ...göründüğün gibi ol...